Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E qataral lin ve hum fi gafletin mu'ridun. İnsanlara hesapları yaklaştı. Fakat onlar hala gaflet içinde o güne iman ile hazırlanmaktan yüz çeviren kimselerdir. ما يأهمن من ذكر من ربهم محدثة إلا استمعوا إلا استمعوا وهو يلعن لا هي توقولهم وأسر النج والذين ظلموا هم ماذا إلا مثلكم Rablerinden kendilerine gelen her yeni nasihati ancak alaya alarak onu kalpleri gaflet içinde dinlerler. Ve o zulmedenler aralarında şu fısıldaşmaları gizli tuttular. Bu Muhammed sadece sizin gibi bir insan değil midir? Şimdi siz görüp dururken sihre mi geliyorsunuz? <gülüyor> Peygamber, Rabbin gökte ve yerde konuşulan her sözü bilir. Çünkü O, Semih, her şeyi işitendir. Alim hakkıyla bilendir dedi. ve Onlar Kur'an sihirdir dedikten sonra hayır bunlar karma karışık rüyalardır. Hayır onu kendisi uydurmuştur. Hayır o bir şairdir. O halde gerçekten peygamberse, öncekilere gönderildiği gibi o da bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce kendisini helak ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmemişti. Şimdi onlar mı iman edecekler? O eman Senden önce kendilerine vahyetmekte olduğumuz bir takım erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız Ehli zikre, alimlere sorun. Hem onları yemek yemeyen cesetler yapmadık. Onlar ölümsüz kimseler de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik de kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? ve ve Halbuki halkı zalim olan nice şehirleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka kavimler meydana getirdik. Falan ma hasub Artık azabımızı hissettikleri zaman onlar oradan hemen hızlıca kaçıyorlar. Kaçmayın, İçinde şımartıldığınız şeye, nimetlere ve evlerinize dönün ki, Başınıza gelenlerden sual olmasınız. <gülüyor> Onlar, eyvah başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim kimselermişiz dediler artık biz onları biçilmiş ekin ve sönmüş ateşe dönen kimseler haline getirinceye kadar duaları bu feryat olmakta devam etti. <gülüyor> Halbuki biz göğü, yeri ve bunların arasında bulunanları, oyuncuların işi, eğlencesi olarak yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızda edinirdik. Ama onu gerçekten yapacak kimseler olsaydı. Bilakis hakkı batılın üzerine atarız da onu parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olmuştur. Allah'a yalan yanlış islah etmekte olduğunuz baskılardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde kim varsa onun kuludur. O'nun katında bulunan melekler de O'na ibadet etmekte kibirlenmezler ve yorulmazlar. <gülüyor> Gece gündüz usanmadan O'nu tesbih ederler. En âliheten minel yunşirûn yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler eğer o ikisinde yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı elbette o ikisi ve onlarda görünen şu intizam tesada uğrardı. Bozulup giderdi. Öyleyse arşın Rabbi olan Allah onların isnaat etmekte oldukları vasıflardan münezzehtir. La yus'alu amma ve hum O yapmakta olduğundan sual olunmaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı Kur'an ve benden önceki ümmetlerin kitabı olan Tevrat ve İncil. Hayır. Onların çoğu hakkı bilmezler de onun için haktan yüz çeviricilerdir. Vâ <gülüyor> ne önce hiçbir peygamber de göndermedik ki ona şu muhakkak ki benden başka ilah yoktur öyleyse bana kulluk edin diye vahyeder olmayalım <gülüyor> Rahman olan Allah melekleri çocuk edindi dediler Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis onlar şerefli kılınmış kullardır. La bil kavli ve hum bi O melekler söz ile onun önüne geçmezler. Kendiliklerinden söylemezler. Ve onlar ancak onun emriyle iş yaparlar. يا لهم Allah onların önlerindekini ve arkalarındekini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun korkusundan titreyen kimselerdir.